Burada İmam-ı Nevevi Allah, Allah Teala'nın Bakara Suresi'ndeki şu ayetini zikrediyor. Ve ferhabun. Ve ferhabun. Ancak benden korkun. Ancak benden korkun. Burç Suresi'nde de Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne madh'a rabbike leşedid. Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir.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 Boyun büküp Allah'a sığınsalardı, Allah'a yalvarsalardı, o zaman iyi olurdu. <gülüyor> velakin lakin kaset kulubuhum. ama onların kalpleri, yarhamu Allah. Kalpleri ne yaptı? Kaşlaştı, katılaştı. Ve lehumu şeytanu amlahehum ve şeytan da onlar amellerini güzel gösterdi, hoş gösterdi. şeytanu <gülüyor> <gülüyor> yapmış oldukları amelleri şeytan onlara güzel gösterdi.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 hırsızlıklarına arttırmak için, günahları artması için, küfürlerine küfür katmaları için, isyanlarına isyan katmaları için fetahna aleyhim abvabe kulli şey. Onlara her şeyin kapılarını açtık. Her şey geliyor gökten, yerden, her şey yolda. Hatta iza ferihu utu. Kendilerine verilen bu nimetleri görünce zavallılar. Kendilerine verilen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 zalim olan köy halklarını, kasaba halklarını Rabbinin alması çok şiddetlidir. Öyledir ki inne ahnehu elimun şedid, çok şediddir, elindir, acı vericidir. inne fi zâlike le âyeten limen kâfe azâbel âkira ahiret azabından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 Sizleri korkutuyor, kimden sakındırıyor? Nefsehu. Kendisinden. Evet. Yine Allah Teala buyuruyor ki Amme suresinde: "Yevme yefirru'l mer'u min ahih. O gün kişi kardeşinden kaçacak. Ve ummihi ve Annesinden ve babasından. Ve sahibatihi ve banih. Eşinden ve çoluğundan, çocuğundan. Ve kulli minhim yevme idhin"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 korkarsa Rabbinden sakınırsa ona iki tane ne vardır? Cennet vardır. Hatta Rahman suresinde ve min dunihi ma cennetan. Bu iki cennetin dışında iki tane daha vardır diyor. Dört tane cennetle müjdeleniyor. Ama kim Rabbinden korkan o korku okulu Allah'a ihlas ile ibadet etmeye. Allah'a ihlas ile onu tevhid edip dolayıp dua etmeye sevk edecek. diyor ki yine Allah Teala Tur suresinde o akbele ba'dhum ala ba'd birbirlerine gelerek sormaya başladılar. Ve kalu inna kunna qablu fi ehlina ve dediler ki birbirlerine onlar bizler bundan önce korkuyorduk Allah'tan sakınıyorduk. Yani derdimiz Allah korkusuydu. Atacağımız her adım, attığımız her adım bunun ölçüsünü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 Yine bir kısım hadis zikredeceğiz. İlk hadis İbn Mesud hadisi radıyallahu anh. diyor İbn Mesud قال حدثنا رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber verdi ki "Ve huve's sadikul mestuk." Sadık yani söylediğinde sadık olan, doğru olan, yalan söylemeyen.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 kullarının yaptıklarını yazıyor. Değil mi? Ama allah Teala peygamberine dediği zaman وَيَسْأَلُونَكَ ruh, Sana ruhtan sorarlar. Ruh nedir diye sana sorarlar ey peygamber. Peygamber diyor ki şöyle söyle. o الْرُوْحُ -e emri اَمْرِ O benim Rabbim katındandır. Yani bilmiyorum. Bir bilgim yok. Allah emretti. O kadar. وَمَا اُوْتِيتُمْ مِنَ الْاِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا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 Nasıl öleceğini bilmiyorsun. Bir bildiğim bir şey varsa o da öleceğin. Ve amelihi ameli. O şakiyun veya Şakilerden, badbahlardan, cehennemliklerden olacağı yahut sa'id mutlu olacağı cennet halkından olacağı. Allah Resulü aleyhissellem devamlı diyor ki fevallazi ilahe gayru kendisinden başka hak ilahın olmadığı Allah'a yemin olsun ki inne ahadakum la ya'malu bi amali ahli'l cenne sizlerden birisi cennet halkının cenneti hak eden insanların amelini işler de o amellerde bulunur da hatta ma yakunu baynehu ve baynaha illa ziraa artık cennetle onun arasında bir arşın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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunun üzerine İnner ehlil İşte bu hadisin yani şu anda Abdullah bin Mesud hadisini okuyoruz ya meleğin gelip dört kelimeyi emretmekle yazmakla olduğu hadisi. Bu hadisin o son bölümündeki manayı şimdi bu Buhari'deki, Müslim'deki rivayetle anlamamız lazım. Çünkü <gülüyor> Aleyhisselatü insanların gördüğü şekliyle insanların dışarıdan baktığı şekliyle bir kimse cennet ehlinin amelini işler. Yani içerisi çürük. Kalp çürük. İnsanlar bakıyorlar ki yahu diyorlar adama bak ya görüyoruz. Namazda görüyoruz. Kur'an okuyor görüyoruz. ilim talep ediyor. Ay maşallah. Ama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 Allah. Evet. İkinci ödüsümüze gelelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cehennem halkından bahsediyor. Cehennemden bahsediyor. Diyor ki yu'ta bi cehenneme yevme izin kıyamet gününde o gün cehennem getirilir. ve seb'one elfe zimam cehennemin yetmiş bin tane neyi vardır? kulp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 Ve çok büyük olduğuna ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Bu rivayet Sahih-i Müslim'de. Diğer rivayet yine Sahih-i Müslim'de. Az sonra gelecek o ama müellifin tertibine göre biraz sonra gelecek olan hadis. Ben şimdi okumayı münasip bir gün gördüm. Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabıyla oturuyor. Otururlarken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 Bu bir taştı, bu bir kayaydı. Rumiyi biri finnari, mundu sebgin axrifen. 70 yıl önce bu taş bırakıldı diyor ateşe. Cehenneme. Cehennemin tepesinden 70 yıl önce bu taş ne yapıyor arkadaşlar? Bırakılıyor. Fayawiyi finnar. Ve bu kaya ve bu taş 70 yıl boyunca.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 allah helim Teala'nın helim helimtele'ti diye hitap ettiği, doldun mu? diye hitap etti. Seslendi. Cehennemin de hel min mezid. Ziyade daha da var mı? diye cevap verdiği bir yer bu cehennem. Allah-u Teala bizleri cehennem azabından, cehennem ateşinden muhafaza eylesin.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 fani olandan önce Ama bugün insanlar tam tersini peşindeler. Fani olan, gelip geçici olan, gidici olan bir şeyle o kadar meşgul oluyorlar ki bakıyorsun adam eline Kur'an-ı Kerim alabilecek vakit bulamıyor. Bakıyorsun adam ilim meclislerine gelip katılıp oturup ilim öğrenecek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 Hadislerde Rasûl cennete ve cehennemde bir kısım kimseleri gördüğümden bahsediyor. Dünyada yaşamış ve ölmüş olan kimselerden hesabı görülmüş ve cennete ya da cehenneme konulmuş kimseler var mı? Kabirler açılacak, müdden kurulacak, hesap günü, ayrılış günü, din günü gibi, gibi isimlerle anılan ayetler ile şu an cehennemde cennete hesapları görülmüş bazı kimselerin ikamet ediyor olması nasıl icap ediliyor? Bunlar gaybî haberler.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 duymadım veyahut da bu soruyu soran arkadaş doğduğunda doğduğunda ağlamayan çocuk görmüş mü? Bilmiyorum. Yani o konuda tecrübem yok. Evet. İzmir Ömer, evet. İzmir Ömer anh, anh sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Hakkında vasiyet edebileceğin bir malı vasiyeti yanında olmak için iki gece geçirmeye hakkı yoktur."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 sünnetlerdendir. Birçok insanın da yapmadığı e, sünnetlerdendir. Evet. Caiz değildir demek haram anlamına mı değil? Evet. Genelde caiz de değildir dendiği zaman yani haram olduğu anlamına gelir. Tabi ilim ehlinin bu konudaki ıstıvahları farklı farklı olabilir. Subhanakallahu ve hamdik.